Ben doktor Fahrettiler, belki girişteki hocamız kısa bir takdim yapmış olabilir. Size Manisa'dan geliyorum. Manisa'lıyım, üroloji uzmanıyım, tıp doktoruyum. Cerrahım, yani bugün de ameliyatlarımı saat 2'ye kadar yaparak geldim. Diyeceksiniz ki, siz e, bu programı niye siz yapıyorsunuz bir doktor, bir cerrah olaraktan? Anadolu'dan Afrika'ya Şefkat Eli, 2000 yılında gönüllü bir doktor grubunun Afrika'ya, Türkiye'den giden ilk doktorlar olarak karşılaştıkları manzara, yaşadıkları olaylar, olağanüstü, sıra dışı, yaşanmışlıkların toplama ya da size topluca Afrika'ya götürme hikayesi diyebilirim. İçinizde birçoklarınız Afrika'ya gitmiş olabilir. Ama ben sizi toptan olarak tekrar götürmek istiyorum. Dışarıda büyük bir uçak var, hep beraber olacağız ve Afrika'nın Büyük sahra çölünde, o sıcaklıklarda, bazen balta girmemiş ormanlarda beraber yürüyeceğiz. Küçük, çiftçi bir ailenin ilk çocuğuyum. 5 yaşında doktor olmayı istediğimi hatırlıyorum. 64 doğumluyum, 69 yılında ilkokul birinci sınıftayım. Öğretmen tahtanın sağ köşesine, 1969 bitti, 70 oldu dedi, bunu hatırlıyorum o gün bir soru sorduğunu hatırlıyorum. Ne olmak istiyorsunuz dediğinde ben doktor olacağım olmayı istediğimi söyledim. Sebebi de şu çocukluğum çok hastalıkla geçmişti. Belki sık sık doktora gitmekten dolayı içimde böyle bir istek vardı. Hatta ilkokula ilk gittiğim gün zil çaldı öğretmen teneffüse çıkın dedi. Herkes çıktı ben çıkamıyorum teneffüse. İçeride ağlıyorum yüngür Öğretmen geldi, yavrum niye çıkmıyorsun dedi teneffüse, ben çıkamam. Orası çok yüksek dedim. Ben bahçedeki bayrak direni teneffüs zannediyordum. <gülüyor> böyle bir e, çocukluk yapımdan geldim. Cenab-ı Hak lütfetti, e, doktor oldum. Hatta ilk böyle bir lise bitirirseniz, böyle bir ilkokuldan mezun olursanız, tabii ilk defa tıp fakültesini kazanamıyorsunuz. Ben üniversiteye gitmem gerektiğini doktor olmak için lise son sınıfta öğrendim. Lise son sınıfın ikinci döneminde üniversite sınavına gireceğimi öğrendim. O zaman hazırlanırsanız tıp fakültesi kazanılmıyor. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünü kazandım. Orayı bitirdim. Sonra tıp fakültesini okudum. İki, ke iki üniversiteyi üst üste okudum. Cenab-ı Hak lütfetti. Doktor oldum. Uzman oldum. En büyük hayalim de çok sevdiğim, şehrim olan Manisa'da doktorluk yapmak. Güzel bir hastanede çalışayım. Güzel bir evim. Güzel bir muayenehanem olsun. Yani çok... Para kazanayım istiyorum. Bütün düşüncem bu. Hepsi oldu. Ee, uzman oldum. Türkiye'nin çeşitli yıllarında çalıştım. Tayinim Manisa'ya çıktı. Gerçekten güzel bir hastanede çalışıyorum. Güzel bir evim var. Güzel bir muayenehanem var. Mülkü de bana ait. Çok hasta bakıyorum. Manisa'ya en son gelen doktorum ama en çok hastayı bakıyorum. Fakat mutlu değilim. Oysa ben bunların hepsini çok mutlu olmak için yapmıştım. İstemiştim. Hepsi de oldu. Ama... Yani muayenehanede hasta gelmesi beni çok mutlu etmiyordu. Hepiniz biliyorsunuz 5-6 sene öncesine kadar Türkiye'de sağlıkta bir sistem vardı. Neydi? Doktordan ilgi görmek istiyorsanız ne yapıyordunuz? Muayenehanesine gidiyorsunuz. Bir muayene ücreti veriyorsunuz. Eğer ameliyat olacaksanız ne veriyordunuz? Bir bıçak parası veriyordunuz. Bunlar kötü şeylerdi. Ama ister istemez kurulu bir sistemin dişlilerinin arasında bir dişle biz olmuştuk. Sevmiyordum bu sistemi. Bu sistemi. Hatta bir gün, hatta şöyle oluyordu doktor için, ö, sabahtan hastaneye hasta geliyor, surat yapıyorsunuz böyle. Tamam. Hasta kaçsın, öğle arası muayenehaneye gelsin. Sabah bağırdığınız adama öğleyin, öğle arası gülücükler dağıtıyorsunuz saat dörtten sonra. Hoş geldin, ne içersin? hastanede adamın yüzüne bakmıyorsun. Bu çok iki yüzlü bir şey. Hoş bir şey değil gerçekten doktor için. Vicdanınız varsa hoş bir şey değil. Gerçekten o aldığınız paradan huzur bulmuyorsunuz. Ben de hep diyordum ya ya Rabbi bu sistemde işse de ben de şu muayenehaneden kurtulsam. Allah'tan Türkiye'de sistem değişti ama ben sistem değişmeden önce muayenehaneyi kapattım. Nasıl kapattım? Bir gün gece saat 3'te bir hasta bana telefon ediyor. Hastaneye yatırdığım hastalardan birisi. Doktor Bey, eee Ben gündüz sizin muayenehaneye gelmiştim ya. Eee. Hani siz beni yatırmıştınız ya. Eee işte ben o hastalardan biriyim. Eee şu an çok ateşim var. Hastayım. Karnım da ağrıyor. Bir gelip baksan. Gecenin için Nöbetçi doktor var, nöbetçi hemşire var. Onlara baktırtmıyor. Beni istiyor. Neden? Çünkü gündüz geldi bana. Bir muayene ücreti verdi. İster istemez giyindim. Gittim hastaneye. Vardım. Adam hastaneye vardım. Odalar üç kişilik. Hasta yatıyor. Dokundum. Bana telefon eden hastaya. Yani dedim sen hastayın ateşin vardı. Umarın kırın. Yanındaki hastalar gülmeye başladılar. Dediler o hasta falan değil, ateşi falan yok. Biz iddiaya girdik. Dedi ki bu adam, bak siz şimdi telefon etseniz doktor. Değil gelmek telefonu açmaz. Ben çağırayım bak nasıl nokta nokta gibi gelecek. Nokta nokta gibi gelmişti. Arayı doldurdu. <gülüyor> o kadar zoruma gitti ki bu. O kadar üzüldüm ki adamın bana verdiği muayene ücretini gece iade ettim. Aynı branştan diğer arkadaşa. Benden çıkardım, ona yatırdım. Ben sana bakamam dedim. Ertesi gün bir karar verdim. Ben bu muayenehaneyi kapatayım. Kapattım 2006'da. 2006'nın sonunda. Türkiye'de daha doktorlar tam gün yasası çıkmadı. Arkadaşlarım hiç inanmadılar. Sen vergi vermemek için kapatıyorsun. Kaçak hasta bakacaksın. Allah nasip etmedi. Bir kere bile gitmedim. Mülkünü de sattım. Hiç de orada hasta, bakmadım. Fakat 2007 yılının başında kapatınca bir şeye karar verdim. Bu hasta olayları olduktan sonra ben paranın işe yaramadığı ama hekimliğin çok işe yaradığı bir yere gidip bir hekimlik yapayım. Nereye gideyim? En er çok hekimlik nerede işe yarar ve para nerede geçer, geçersiz olur? Afrika'da. Afrika'ya gidip burada hekimlik yapmaya karar verdim. 2007'nin yani Mart aylarıdır büyük bir ihtimalle. Bir arkadaşıma durumu anlattım. Dedim ki ben gönüllü olarak Afrika'ya gidip orada hekimlik yapmak istiyorum. Bana bir yol göster. O delik bir arkadaşım. Vallahi dedi öyle bildiğim bir şey yok ama dedi İstanbul'da bir doktor tanıyorum. O 2006 yılının sonuna doğru Afrika'ya gitti. Oralarda bazı şeyler yaptı. İstersen onunla bir görüş dedi. Kim bu doktor arkadaşlarım? İstanbul'da dedi bir psikiyatrist kim? Dedi ki vallahi Türkiye'de çok tanınan birisi aslında dedi ama kendisi mütevazi bir adam. Kimdir bu? Doktor Mustafa Merter. Adını duyanınız olmuştur doktor Mustafa Merter'i. Mustafa Merter psikiyatrist. Şu an 63 yaşındaydı, 64 yaşındadır Mustafa abi. İlginç bir adam, sıra dışı bir adam. Onun gibi insan zor bulunur ve az bulunur. Mustafa abi soyadından da anlaşılacağı gibi bir merterle ilişkisi var. Aslında hem merterli ama soyadını merterden almıyor. Soyadını merter'e vermiş bir ailenin çocuğu. Dedesi Kurtuluş Savaşı'ndaki Tahsin Merter Paşa. İstanbul küçücükken merterin olduğu yerlerde hiç ev, iş yeri yok. Oraların hepsi dedesinin çiftliği. İstanbul hızla büyüyünce Merter'deki çiftlikler, tarlalar, bahalar, bahçeler ne olmuş? Hepsi arsa olmuş. Bu gayrimenkul zengini ailenin çocuğu olaraktan Mustafa Merter Bey, e, liseyi, üniversiteyi İsviçre'nin Lozan şehrinde okumuş. Lozan Tırfır Litesi mezunu. Orada okurken tanıştığı bir Fransız hanımla, Teresa hanımla evlenmiş. Katolik bir hanım. Mustafa Bey halen onunla evli. Bir kızı, bir oğlu var. İstanbul'da ve Bodrum'da yaşıyorlar. Mustafa Bey, Lozan'da e, doktorluk yaparken evlendiği, e, çoluk çocuğu olduğu şehirde tabii ki ilişkileri var. İnsanlarla sosyal çevresi var. Bu psikiyatristlerin kafasında tuhaf sorular olur bilirsiniz. Bu tuhaf soruları sormak isterler. Bu genellikle de hep şeyle alakalıdır böyle. Tasavvufla, ahiretle e, yani yeniden nasıl dirileceğiz cennet, cehennem soruları psikiyatristleri çok alakadar eder. Mustafa abi de bu sorulara cevaplar alıyor. 1970'li yıllarda Lozan'da. Bu sorulara cevap verebilecek Müslüman bir şahsiyet 1970'li yıllarda Lozan'da bulunabilir mi? Şimdi bile yoktur. Mustafa abi de bu sorulara cevap verecek adam ararken bir Budist rahiple tanışıyor. Alman kökenli. O Budist rahibe sorular soruyor. O Budist rahip Mustafa abinin sorduğu sorulara verdiği cevaplar Mustafa abiyi çok etkiliyor. Bir müddet sonra Mustafa abi ilgi duymaya başlıyor. Budizme, Hinduizme, Uzak Doğu'nun bütün felsefelerine ve dinlerine ilgi duyuyor Mustafa abi. Adama bağlanıyor. Adamın öğrencisi oluyor. 80'li yıllarda Türkiye'ye dönmek istiyorlar. Türkiye'ye dönme kararı aldıklarında Mustafa abi bağlı olduğu, o hürmet ettiği şahsa gidiyor. Efendim diyor biz Türkiye'ye dönüyoruz. Bize bir arzunuz, bir isteğiniz var mı? O da diyor ki var. Biz bu Uzak Doğu dinlerini, Budizmi, Hinduizmi Türkiye'de yaymak istiyoruz. Avrupa'da yaydığımız gibi. Bize bir temsilci lazım. Yani sen ona olur musun? Mustafa abi de hayır demiyor. Türkiye'ye geliyor, hazırlıklar yaparken karşılaştığı birisi, bu karşılaştığı birisi öyle profesör falan filan değil. İlkokul bile okumamış, okuması, yazması bile olmayan bir teyze Mustafa Abiyi çok etkiliyorsun. Sen niye Budist oldun? Niye buna ilgi duydun? Senin aklın yetmedi mi? Ya da annen, baban Müslüman değil miydi gibi sorularla Mustafa ağabeyi çözmeye başlıyor. Mustafa Abi derdinin tasavvuf olduğunu, onun için ilgi duyduğunu söylüyor. O da diyor ki, abe çocuğum bunun kaynağını niye sen orada ararsın? Bu işin kaynağı Türkiye'de nerede? Konya'da Hazreti Mevlana diyor. Mustafa abi ön yargısız bir adam olduğu için hiç düşünmeden Konya'ya gidiyor ve oradan geriye bir Mevlevi dervişi olarak geliyor. Şu an Ömer Tuğrul inançere bağlı bir insan gönülden Mustafa Mert'e. İlginç bir insan, oğlunu kızını hanımını karşısına alıyor. Diyor ki evlatlarım, hanım bizim çok malımız mülkümüz var. Gözümüz dünyadayken açıkken bunu gerçek ihtiyaç sahiplerine gidelim ve dağıtalım. Tamam diyorlar hep beraber. Fakat ondan önce Mustafa abi bir şey daha yapıyor bu işi yapmadan önce. Ömer Tuğrul İhançay'a gidiyor diyor ki efendim diyor ben büyük bir hayır yapmak istiyorum ne yapayım? O da diyor ki bu millet eğitimle kaybetti bir eğitim yatırımı yap diyor. Peki diyor kime yapayım diyor. Ömer Tuğrul İhançay hikmet adamı hikmet konuşuyor. Kıymet bilenlere yap diyor. Bir müddet sonra diyor ki kıymeti kim bilir diyor hocam. Kıymeti diyor bu işi yapanlar bilir diyor. Adeta adres gösteriyor. Mustafa abi de Bodrum'da yaşadığı için Bodrum'da 3-5 kişiyle bir araya geliyorlar. Biz de diyorlar buraya içinde bulunduğumuz bu okulların bir kardeşini yapalım. Kendisinin Turgut Reis'teki bugün trilyonlar edecek arsasını bağışlıyor. Üzerine yapılacak okulun da büyük bir kısmını kendisi karşılıyor. Ve Bodrum'da anaokulundan liseye kadar merter eğitim kurumlarını yaptırıyor. Ve bu okulları yaptırıyor fakat iki kez geliyor. Bir resmi olarak teslim etmek için bir de öğrenciler ısrarla çağırdığı için geliyor. Yoksa ikide bir okula gelmiyor. Adını taşıyan okula iki kere gelmiş. ''Mustafa abi niye böyle yapıyorsun?'' dedim. Dedi ki gidip de dedi, nefsimi mi astırayım? Hatta evine giderken okulun önünden geçiyormuş yol. Çoğunlukla o yolu kullanmıyor, daha uzak bir yolu kullanıyormuş. Yani okulu görürsem nefsime enaniyet gelir. ''Ulan ne güzel okul yaptırdın be!'' ...derim ve kaybedenlerden olurum... ...tam kazanacakken endişesiyle... ...bu okulun önünden bile geçmeyen bir adam... ...işte 2006 yılında... ...oğlunu, kızını, hanımını karşısına alıyor... ...ve diyor ki... ...biz bir miktar para alalım... ...bunu dünyadaki gerçek ihtiyaç sahiplerine götürelim... ...nereye gidelim, nereye gidelim... ...dünyanın en fakir bölgesine gidelim... ve dil problemi de olmasın... ...ailedeki herkes Fransızca konuşuyor uzun yıllar İstirce'de kalmışlar Mustafa abi 5-6 dil konuşuyor ayrıyeten ve dünyanın en fakir bölgesine en fakir ikinci ülkesi olan büyük sahra çölündeki Mice'de gidiyorlar Mustafa abi gittiği yerde insanlara para dağıtıyor çünkü yanında nakit para getirmiş insanlara para veriyorsunuz ama insanlar parayı aldıkları halde ellerini kapatmıyorlar burada genellikle para böyle ellerinde durur insanların aynı bölgeye 3 kez gittik ben de gittim Parayı veriyorsunuz. İnsanlar böyle biz parayı aldığımız zaman hemen ne yaparız? Cep ellezi yaparız. Hemen cebe sokarız. Burada öyle bir şey yok. Para böyle durur. Hatta biz gittiğimizde para masanın üstünde durur bizim paralar. Harcayacağımız paralar. Kimse gelip almaz. Hiç çalan olmaz parayı. Çünkü paranın şu işe yaramadığı bir yer burası. Para nerede işe yaramaz abi? Çok mu zor? Derse çalışmamışsın sen ha? Para nerede işe yaramaz abi? Nerede? Pazarda mı? <gülüyor> ne demek? Kopya veriyor. Mezarda diye, pazarda diye anlıyor. <gülüyor> mezarda yaramaz. Abi Aklın fikrin niye ölmekte senin? Bize ölecek adam değil, uzun süre yaşayacak adama ihtiyaç var. Sakın ha erken öleyim demeyin. Evet. Onun için aslında para satın alacak bir şey yoksa işe yaramaz değil mi? Market yoksa mağaza yoksa para işe yaramaz. Mustafa abi insanlara diyor ki keşke... Size gelip üçer beşer yüz dolar para dağıttım. Keşke dağıtmasaydım. Bir işe yaramadı çünkü o paranın satın alacağı bir şey yok orada doğru düzgün. Ve diyor ki keşke size para getireceğime Türkiye'den sizi tedavi edecek doktorlar getirseydim. Ben psikiyatristim anlamam diyor. Ve söz veriyor onlara Türkiye'ye döneceğim sizi tedavi edecek doktorlar getireceğim diyor. Geri geliyor 2006 yılının sonunda İstanbul'da tanıdığı çevrelerden Ebe Hemşire Diş Hekimi Sağlık Memuru 7-8 kişi, 9 kişi derken 11 kişi oluyorlar. 11 kişilik bir grup kuruyor, bir araya geliyorlar. Uçaktan da 14 kişilik yer ayırtıyor Mustafa abi. Air France'dan, Fransa Havayollarından 14 kişilik yer. 2 Temmuz 2007 günü aynı bölgeye gitmek için. İşte tam bu ayarlamaları yaptığı sırada benim arkadaş dedi ki bana, Mustafa Mert'le tanışmak için İstanbul'a gitmediysen gitmene gerek yok. Ben Bodrum'dayım. Mustafa Mert'er yanımda Alkanış. Mustafa abi bunların bir kısmını bana bu tanışma telefonunda anlattı. Ve İstanbul'dan 11 kişilik bir ekiple 2 Temmuz 2007'de tekrar gideceklerini ama ameliyat yapacak bir doktor bulamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. Ben de ya ben de beni götürecek adam arıyorum. Ben gönüllü gelirim dedi. Mustafa abi gerçekten çok sevindi böyle Hemencecik gelen birisini bulduğu için herhalde Tamam sen geliyorsun çok güzel Ama uçakta iki kişilik daha boş yer var 14 koltuğun 12'si de oldu Senin arkadaşlarından iki kişi bulabilir misin dedi ee, Bizimle beraber gelecek Cerrahi işler ekip halinde çok güzel yapılır Hem boş dedi hem ihtiyacımız var Ben de bulurum dedim Işıklar halen azalmadı abi Ön tarafı tamamen kapat Sahnede hiç ışık kalmasın benim olduğum yerdekileri de kapat parti parti arkada kalsın abi. Bu bölgeyi de kapatabiliyorsan ya da dozajını azalt çok güzel bak ne numaralar varmış sende. Evet. Ben de Fatih abi'ye dedim şey Mustafa abi'ye dedim ki Fatih Mustafa abi dedim bizim hastanede doktor Fatih abi var bir de Muzaffer Bey var yurttaş. İkisi de gelince ha. Bunlar gelir dedim. Sen onların adını yaz dedim. Ya adam de adamlara sormadan dedi niye onların adını veriyorsun dedi. Mustafa abi dedim Fatih abiyle Muzaffer Bey'in bir özelliği var çok az insanda olan bir mesele ve bir dava karşısında gelmen gerekiyor ya da gitmen gerekiyor dendiğinde sağına ve soluna bakmadan şairin dediği gibi ben varım diye bir adım öne çıkar gerçekten de Fatih Bey'le Muzaffer Bey'e hiç sormadım ta ki pasaport numaraları lazım olduğunda pasaportu istiyorum bana sormuyorlar ne yapacağım bu pasaportları diye ben onlara soruyorum pasaportunuzu ne yapacağım Bilmiyoruz gidiyorlar diyorlar. Afrika'ya gidiyoruz. iyi e, o zaman diyorlar. Ya 52 ülke var. Hangisine gidiyoruz? Bilmiyoruz diyorlar. Nijer'e gidiyoruz hazır olun. Peki dediler. Ve Manisa'dan 3 kişi daha sonra da e, İstanbul'dan 11 kişiyle buluştuk. Ve dünyanın en fakir ikinci ülkesine doğru yola çıktık. İşte ilk girecek olduğumuzda o zaman benim saçlarım bir an olsun. Fatih Bey ve Muzaffer Bey. Üçümüz de Manisa'daki hastanede çalışıyoruz ve 3 kişilik bir ekiple Manisa'dan 11 kişi, İstanbul'dan 14 kişi olduk Afrika'ya gittik. Gidince gördüğümüz manzaradan o kadar çok etkilendik ki ben dünyada böyle bir manzaranın olabileceği ihtimalini bile vermiyorum. Bu nasıl bir şey? Gördüğümüz manzara ne dehşet verici bir şey. Geri dönerken ikinci kez gitmenin hazırlığını yaptık. Herkes ikinci kez nasıl geliriz, ah keşke şunu da getirseydik, ah keşke şu aletleri de getirseydik, şu ameliyatları da yapardık diyerekten böyle şeylerle, tekrar planlamalarla vaktimizi geçirdik. Yolda gelirken de ben bir şey düşündüm, bu gördüğüm manzarayı Manisa'ya gidip şöyle bir 500 kişiye, 1000 kişiye anlatsam çok mutlu olacağım. Birileriyle paylaşmam lazım gördüğüm manzarayı ve geldim Manisa'ya, yolda gelirken de kararını vermiştim. Manisa'da bunu tek tek insanlara dolaşarak nasıl anlatabilirim binlerce insana. Mümkün değil. Belediyenin kültür sitesinde bir fotoğraf sergisi açmayı yolda karar verdim. Defterime de yazmışım. Geldim Manisa Belediyesi'ne bir teklifte bulundum. Ben Afrika'ya gittim. Manisa'da basın haberde yapmıştı bizi. Bir fotoğraf sergisi açmak istiyorum. Belediyenin hoşuna gitti ve bizim 250 fotoğrafı çoğalttık. Belediyenin galerisinde açtık. Ta benim amacım şu. Manisa'dan bin kişi gelirse fotoğraf sergide kimse gelmez zaten. Hani bin kişi gelse mutlu olacağım ben, amacıma ulaşmış olacağım. Bizim fotoğraf sergisine kaç kişi geldi? Fotoğraf sergimiz 14 gün açık kaldı. Manisa'nın nüfusu 300 bin, bizim sergiye 40 bin kişi geldi. Olay oldu. 40 bin kişi Türkiye'de hiçbir fotoğraf sergisine kimse gelmez. O kadar o kadar çok ilgi gördü ki Manisa'da bana dediler ki biz sizin fotoğraf sergisine gelemedik. Onu bize anlatır mısın? Onların derneğine gittim. Eylül 2007'de ilk defa anlattım Acemice. Ondan sonra benden bir kopyasını aldı hanımlardan biri. 10 gün sonra bir başka dernek çağırdı. Manisa'da 4-5 derken Manisa'nın Akisar, Soma, Turgutlu ilçeleri, sonra İzmir, sonra Bursa, Denizli, Afyon, Ankara, İstanbul. Ben gittikçe her yere evet demeye Gitmeye derdimi anlatmaya başladım. Sonra Almanya'dan davet ettiler. Sonra Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, Avusturya, İsviçre, Amerika, Kıbrıs derken, Türkiye'nin bütün il ve ilçeleri derken, ben binciyi anlatmayı Cana Bak'tan ihtiyaç etmiştim. Cana Bak bana bugün 1215. burada anlatma fırsatı verdi. Ne kadar şükretsem azdır. Bazen salonlarda Antalya'da olduğu gibi. 5 bin kişi oldu. Bazen de burada olduğu gibi 5-600 kişilik salonlarda oldu. Cenabı Hak'a ne kadar şükretsem azdır. Benim bin kişilik sayımı 1215 yer olarak 4-5 yıla bana sığdırdı. Zamanı benim için Cenabı Hak yavaşlattığına inanıyorum. Hem ameliyat yapmak hem bunu yapmak gerçekten çok zor ama Cenabı Hak zamanı isterse yavaşlatıyor. Ben buna inanıyorum. İşte bizim e, arkadaşlarımız, bunların hepsi Afrika'ya sonra tek tek geldiler. Bu benim sitede yayınlanan bir fotoğraf. Bana sık sık mesaj geliyor. Şu en soldaki arkadaş kim ve o Afrikalı mı diyorlar? Bakıyorum bakıyorum, niye soruyorlar? Sonra baktım ki Muzaffer bizim hakikaten. Biraz benziyor değil mi? Benziyor ama Muzaffer Afrikalı değil. Biz arkadaki beş kişi fotoğraf çektirirken Muzaffer yoktu. Ben onu photoshopla başka yerden kesip kopyalayıp yapıştırırken rengini tutturamadım çünkü. Şu an Muzaffer Bey bizim Manisa milletvekilimiz, temsilcimiz. İşte bizim ilk gittiğimiz, Mustafa abin de ilk gittiği ülke. Nijer kelimesi kelime anlamı kara demek. Hatta kapkara demekmiş. Gerçekten dünyada en kara derini insanlar burada. En kara bahtlı insanlar burada. Burası 1960 yılında özgürlüğüne kavuşmuş eski bir Fransız sömürgesi. Nüfus 10-12 milyon. Tahmini bir nüfus bakın. Türkiye'nin nüfusu 74 ya da 78 milyon değil değil mi? 74 milyon küsuratına kadar biliyoruz. Ama Afrika'da nüfuslar hep tahminidir. Neden? Çünkü nüfus sayımında ne sayılır abi? Kelle. Kelle mi? E, kellesiz adam mı var abi? Kafasız adamlara adam demiyorlar zaten. Nüfus sayımında ne sayılır abi? Bireyler sayılır. Sanki başka bir şey söyledim. Kelle diyor, da birey diyor. Abi nüfus sayımında ne sayılır? Ne? İnsanlar, bireyler. Nüfus sayımında kim o dedi? Ölülerin sayıldığı nüfus sayımı var mı? Ya, yaşayanlar diyor. Nüfus sayımında ne sayılır abi? Ne sayılır? Aferin sana abi. Nüfus sayımında kayıtlı olan insan sayılır. Değil mi abi? Kayıtsız sayılır mı? Bak gerçekten. Nüfus müdürlüğünde mi sayılıyorsun abi? Sen? Ha ikinci program olduğu için kopya çekiyor. Sayılmaz abi? Evet. Nüfus sayımında biliyorsunuz nüfus kağıdı olanlar sayılır. Ama ülkede yüzde otuz nüfus kaydı yoksa... Doğru rakam çıkar mı? Onun için hep rakamlar tahminidir da. Afrika'daki bütün ülkelerde rakamlar 3-5 milyon oynar. Bir ülke var, nüfus şöyle 4-8 milyon. Yani şaşırma payı %50. Çalırın arkasından her an 5 kişi çıkabilir. Bu o demek. İşte burası da öyle. 10-12 milyon nüfusu eski bir Fransız sömürgesi. Toplam doktor sayısı biz gittiğimizde resmi rakam 290'dı. Ölerseniz 40 bin kişiye bir doktor düşüyor gittiğimizde. Mesela bu ülkede hiç kardiyolog yoktu biz gittiğimizde. Röntgen çektirmek için başkente gelmek ve 3 ay kadar beklemek zorundasınız. Böyle bir sağlık altyapısı var. Okuyorsunuz halkının %97'si Müslüman, topraklarının %90'ı çöl. Yıllık gelir kişi başı 250 dolar Türk parasına çevirirseniz günlük 1 liralık bir yaşam var yaklaşık. 1 lira 25 kuruşluk bir yaşam var. Bir çoğumuzun cep telefonu 250 dolardan pahalıdır değil mi? Bakın eski bir Fransız sömürgesi dedik. Biliyorsunuz dünyada kaç tane sömürgeci devlet var abi? Altı tane. İngilizler, Fransızlar, İspanyollar, Hollandalılar, Belçikalılar, Portekizler. Bunların dışındaki sömürgeler anlamsız. Bunlar büyük sömürgeciler. Ve bakın bunlar dünyayı nasıl paylaşmışlar. İspanyolların sömürgesi hangi kıtada? Amerika kıtasında. Kuzeyi güneyi ortası, Fransızların sömürgesi nerede? Afrika'da, İngilizlerin sömürgesi Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Avustralya yani Pasifik ve Uzak Doğu'da. Bakın Portekizlerle İspanyollar akraba, Portekiz'in sömürgesi nerede? Brezilya, onların yanında öğreniyor. Hollandalılar kimin akrabası? İngilizlerin. Hollandalıların sömürgesi nerede? Endonezya, Malezya, bakın İngilizlerin yanında öğreniyor. Bu şekilde dünyayı pay etmişler. Fransızların Afrika'da sömürdüğü bir ülke var. Daha doğrusu Fransızlar Afrika'da 32 ülkeyi sömürmüşler. Bir ülke var. 26 yıl kalmışlar resmi olarak. Ana dil yok. Resmi dil Fransızca, ana dil Fransızca. Unutturmuşlar. Bir adamın, bir ülkenin ana dilini 26 yılda nasıl unutturursunuz? Dilini kökünden kesmeniz lazım adamın. 26 yılda hangi yöntemle yaptınız bunu? Bakın, dünyada en çok konuşulan dil hangisidir abi? Hayır abi. Hayır abi. Evet İspanyolcadır. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok hangi dil konuşulur abi? O da İspanyolca. Gördünüz mü? Sömürge dili böyle bir şey. Sömürge mantığı böyle bir şey. Dünyada 33 ülkenin dahil olduğu Fransızca konuşan bir topluluğu var, biliyor musunuz? Fransızca konuşan Ülkeler Olimpiyatı var biliyor musunuz? Frankofon Devletler Topluluğu, Afrika merkezli. İşte bu Fransızların da sömürdüğü bir yer burası. Bakın Fransızlar Cezayir'i e öyle sömürmüş gibi demir yolu yapmışlar. Her şehirde demir yolunun genişliği ayrı. Bir tren her şehirde değiştirmek zorundasınız. Kontrol sistemi için. Farklı ray genişliği yapmış. Tren gidemiyor. Kontrolü elden bırakmamak için. Öyle vahşice sömürmüşler ki, bakın ki, bakın ki Sırbistan kaç yıl Osmanlı'ya bağlı kaldı? 540 yıl. Bulgaristan 545 yıl bizde bağlı kaldı. Atina, Yunanistan yaklaşık 400 sene. İsteseydi ecdadımız, bu 400 sene Viyana kapılarına kadar ortalama kaldı. Sömürseydik, baskı yapsaydık, bugün Viyana'ya kadar herkes hangi dili konuşurdu? Türkçe. Herkes hangi dine mensup olurdu? Müslüman olur ve biz bunların hepsini sünni yapar hatta maturidi yapardık üstelik. 400 yıl ne demek biliyor musunuz? 30 dede demek. 30 neslin geçmesi demek. Korkunç bir şey. Onun için ecdadımız bize sömürge gibi bir miras, emperyalizm gibi kötü bir geçmiş bırakmadı. Böyle bir geçmişimiz yok bizim. Onun için şu an dünyada kredimiz yüksek. Onun için Afrika'ya gittiğiniz zaman sizi Fransızlardan ayırt edip o da beyaz adam, siz de beyaz adam ama siz farklı beyaz adam diyebiliyor adam. Geçmişini kurcalıyor, sizinle ilgili kötü bir şeye rastlamıyor çünkü. Ve bakın ilk giderken biz kendi yol paramızı vermiştik. Kimse tanımıyor ki bizi. Kimse sponsor olur tanımayan birisine. Yıllık izinlerimizi yazdık. Yıllık memur, devlet memuruyuz. Bir ay iznimiz var. Gidiş geliş 20 gün. Gittik, geldik, ikinci kez gitmek istiyoruz fakat yıllık izin yok, e yol parası yok, nasıl gidersiniz? Hazırlıkları yaptık, zihnimizi hazırladık, malzemeleri hazırladık fakat şey yok, girişimde bulunamıyoruz. Tekrar gideceğiz, manisa olaraktan fakat Cenab-ı Hak kul sıkışmayınca Hızır'ı yetiştirmiyor. Bakın tam organizasyonları bitirdik, oraya gidiyoruz, para arıyoruz, buraya gidiyoruz, yıllık izin nasıl çözeriz? Onu düşünürken Ankara'dan bir dernek bana bir davette bulundu. Dedi ki doktor bey sizi Ankara'ya şu tarihte çağırıyoruz. Size bir plaket vereceğiz. Ben de şaşırdım. Derneğe baktım. Öyle sosyal demokrat, yeşiller gibi bir dernek. Pek de ciddiye almadım. Gitmeyi de pek düşünmedim. Bir arkadaşım ısrar etti. Gittim. Git. Bunda bir hayır vardır. Ben de gittim. Ankara'ya bir gittim ki ben öyle küçücük bir salonda bir tören yapılacak zannediyorum. Bir gittim Odalar Borsalar Birliği'nin devasa bir salonu ve salonda neredeyse bin kişi var. Önde de altı tane bakan oturuyor. Böyle arkada da en az elli atmış tane televizyon kamerası. Ve benimle beraber aynı dernek Taha Akyol'a, sinemacı Mahsun Kırmızıgül'e, yok ünlü bir şarkıcıya bir sürü ödüller veriliyor. En çömez, en tanınmadık, en sıradan benim. Bana anlattılar, dediler ki bu, bu sahnede ödül alacaksınız, şuradan siz çıkacaksınız, buradan Bakan Bey, şurada buluşacaksınız. Bakan Bey size plaketi takdim ederken öyle sarılıp adamı öpmeyin, sadece tokalaşın. Peki ben şuradan sahneye çıkarken onlar internetten benimle ilgili Afrika fotoğraflarını bulup 15-20 fotoğrafı arka arkaya gösterdiler. Bir de birisi bir şeyler seslendirmiş. Bakan bey bana plaketi takdim ettikten sonra dedi ki, doktor bey sizin Afrika ile ne alakanız var? Ben de dedim ki biz Malisa'dan 3 doktor, maceracı 3 doktor, İstanbul'dan 11 kişiyle birleştik. İşte geçen Temmuz'da gittik böyle bir şeyler yaptık, ameliyatlar yaptık, hasta baktık. Bana dedi ki bakan bey, sen TİKA'yı tanıyor musun dedi. Başbakanlığa bağlı bir kuruluş, Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı, yurt dışında Türkiye'nin lehine olan her şeyi açık ya da gizli Yapan bir kurulmuş. Hani ünlü halterci Naim Süleymanoğlu vardı ya, bu tika'yı rahmetli Turgut Özal kurtarmış. Dışişleri Bakanlığı'nın hantal yapısını aşamayınca pratik bir çözüm yolu bulmuş. Bu Naim Süleymanoğlu'nda da Türkiye'ye kazandıran tika'ymış. O Avustralya'dan mı kaçırmışlardı mı? Öyle bir şeydi. Yani bir yerden kaçırmışlardı bir turnuva esnasında. İşte bu tika'yı tanıyor musun dedi. Valla ben de TİKA kelimesini hiç duymadım ki bilmiyorum. Hatta bir kabalık yaptım bakan beye. Dedim ki, sayın bakanım ben Pika'yı, Mikayı tanımıyorum dedim. Bakan bey de eski yarıştay başkanı, profesör doktor Sayit Yazıcıoğlu, devlet bakanı, böyle sakin, mütebessim bir bakan bey. Doktor bey dedi, Mikayı ben de tanımıyorum dedi. <gülüyor> Yalnız dedi, Pika bana bağlı dedi çıkışta dedim Tika'ya gidelim dedi. Peki dedim. Tören bitti. Çıkışta Bakan böyle Tika'ya gittik. Tika'nın yetkilileri geldi. Dedi ki yetkililere bak dedi. Tam dedi aradığınız adamlar var burada. Bunlarla bir tanışın dedi. Orada bir odaya geçtik. Tika yetkilileri soruyor.